Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve ve Ve na'uzu billahi min ve min seyyiati Men ve men yedlil Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne ve bat, Allah, ve hedi Muhammedin sallallahu ve sellem, ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'aten zalâle ve külle zalâletin finnâr Uluhiyet tevhidiyle ilgili hususlardan birisi de Allah'ın indirdikleriyle hüküm vermek. Allah'ın indirdikleriyle hüküm verme meselesi de iman ve tevhidle ilgilidir. Bu Allah'a iman ve kelime-i tevhidi kabul etmekle doğrudan alakalıdır. Aslında bu Esma ve sıfatların, rububiyetin ve uluhiyetin tevhidine dahildir. Yani tevhidin üç çeşidine de dahildir. Ancak bu konuyu müstakil olarak ele almak gerekiyor. Çünkü burada oldukça fazla yanlış yapılmaktadır ve detaylı ayrıntılı bilgiye ihtiyaç vardır. Mü'min, hüküm verme ve şeriat vaaz etme, şeriat koyma konularında Rabbin yegane yetkili olduğuna inanır. Hakem ve adil Allah'ın isimleri arasındadır. Enam suresi 62. ayetinde Sonra onlar gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi O'nundur ve hesaba çekenlerin en süratlisidir. Yusuf suresi 40. ayetinde Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmenizi emir buyurmuştur. İşte dost doğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Kehs suresi 26. ayetinde de Sen şöyle söyle. Onların ne kadar kaldıklarını asıl Allah bilir. Zira göklerin ve yerin kaybını bilmek ona mahsustur. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki Oysa onların ondan başka hamileri yoktur. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz. Bu son ayetin bir başka mütevatir kıraatinde o kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz yerine ona hükmünde şirk koşma ifadesi yer almaktadır. Hiç kuşkusuz bu kıraat sadece teşriî hükmü ifade etmektedir. Yani şeriat koyma e, hükmünü ifade etmektedir. Çünkü ilk okuyuşta hem kevni hem de teşriî hüküm mevzu bahis olabilmektedir. Yani e, bu iki kıraat arasındaki fark şu. Burada açıklandığı gibi. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz. Yani burada e, bir kimse sadece kevni hükmünü anlayabilir. Yaratmasında kimseyi ortak yapmaz. Rızık vermesinde kimseyi ortak yapmaz. Bu şekilde alabilir insan. Ama ona hükmünde şirk koşma ifadesi bu şekilde bir kıraat. E, muhataplardan, kullardan istenen bir şey. Yani bu Kevni değil, teşri oluyor. Yusuf Sures 40. ayette ise teşri-i hükmün kastedildiği açıktır. Ancak kevni kaderi hüküm de bunun içeriğine dahildir. İkisini birlikte elaldır. Evet, hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır ifadesini kastediyor yani. teşri hükümle kaderi hüküm arasındaki fark şöyle. Teşri-i hükmün örneği Allah'ın alışverişi helal, faizi haram kılmasıdır. Yani burada bir şeriat koyma var. Kaderi kevni hükmün örneği ise ölüme, yaşamaya, sıkıntının kaldırılmasına, erkek ve kadın olmaya Allah'ın karar vermesidir. Yani bunda insanların bir tercihi yoktur, bir müdahalesi yoktur. Yine eşyanın haramlığına, helalliğine, farzlığına, sünnetliğine, vacipliğine ve mübahlığına hükmetmek teşriî hükmün örnekleridir. Allah Teala'nın emreden Yasaklayan ve itaat edilen mutlak varlık olduğuna inanmak rububiyetin anlamlarındandır. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Şura Suresi 21. Ayeti Yoksa Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen ilahları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır. Allah'tan gayrısının hüküm koyma yetkisi olduğuna inanmak da rububiyette şirke düşmek demektir. Başkasının hükmüne müracaat edilmemiş olsa dahi bu inancı taşmak kişiyi şirke sokmaya yeter. Allah'tan gayrısı hüküm kaynağı olarak algılanamaz. Bu da bir ibadettir ve uluhiyetin tevhidine dahildir. Çünkü bu kulun fiilleriyle ilişkilidir. Daha önce de açıkladığım üzere rububiyetin tevhidinde bizzat Allah'ın fiilleri söz konusudur. Uluhiyetin tevhidi kulların fiilleriyle Rabbin birliğini göstermesidir. Kulun sadece Allah'ın şeriat vaz edebileceğine inanması rububiyetle ilgilidir. Çünkü Rabbimizin fiilleriyle alakalıdır bu. Aynen yaratmayı, rızık vermeyi, zarar ve faydaya hükmetmeyi Allah'a has kabul etmek gibi. Hüküm vermek ve şeriat koymak yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Bu inanç, rububiyetin tevhididir. Fakat bizim Allah'ın hükmüne başvurmamız, Allah'ın indirdikleriyle hüküm vermeyi reddeden tağutlara müracaatı bırakmamız ise uluhiyetin tevhididir. Allah'ın hükmüne başvurup hükmünü kabul etmek ve buna rıza göstermek ibadettir. Nur suresi 51. ayetinde, Haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz, Hay hay baş ne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır. Semi'ne ve ata'ına işittik ve itaat ettik diyenlerdir. Nisa 65'te de Hayır, senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kabul etmek esasında Allah'ı ha hakem kabul etmektir. Çünkü Resul kendi indinden hüküm vermez. O ancak Allah'ın hükümlerini tebliğ eder. Dolayısıyla tağutlara müracaat, rububiyet ve uluhiyette şirke düşmektir. Allah'tan gayrısının da hüküm verebileceğine inanmak rububiyette şirke düşmektir. Allah'tan gayrısının hükmüyle hükmedenlere başvurmak ise uluhiyette şirktir. Bu ikisi anlaşılıyor değil mi? Allah'tan başkasının hüküm koyabileceğine inanmak rububiyette şirktir. Allah'tan başka hakimlere müracaat da Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenlere müracaat ise uluhiyette şirktir. Allah'ın esma ve sıfatlarının inkarıdır bu aynı zamanda. Çünkü bir başka varlığın hüküm verme yetkisi kabul edilmekte ve Allah'ın esma ve sıfatlarında ona ortak varlıkların olduğu kabul edilmektedir. Bu şekilde davranıldığı zaman. Tağutların hükmüne başvurmaya gelince Nisa suresinin 60. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Burada azgın şeytan diye tercüme edilen kelime tağut. Kalkıp tağutun hükmüne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 İman iddiasının yalan olduğunu ortaya koymuş demektir. O, Allah'ın ahkamı ve kendi sünnetiyle hüküm veren, Resulullah'tan yüz çeviren bir münafık sayılır. Tağut, Cüheyneli bir kahin ya da Yahudi kab eşreftir Bazı rivayetlerde Ebu Bürde el-Eslemi'dir. E, i̇bn Abbas'ın nakline göre Ebu Bürde el-Eslemi, Yahudiler arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm veren bir Yahudi kahin idi.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 واليسن صاحبه olduğunu bu âyetin olduğunu söylemiş. Bu ayetlerin nuzul sebebi bir münafık ile Yahudi arasındaki anlaşmazlıktır. Münafık rüşvet aldığını bildiği için Ka'bin eşref'e başvuralım demiştir. Yani iman iddiasında bulunan münafık. Yahudi ise rüşvet almayacağını bildiği için Resulullah'a başvurmayı teklif etmiştir. Yahudi Allah Resulüne hükm olmak istiyor. Yani o adil hükmeder rüşvet de almaz diye e, iman iddiasında bulunan münafık da rüşvet verip de hükmü satın almak için Kapin Eşref adlı Yahudi'ye hükmol, hükmolmayı istiyor. Ancak cahiliye adeti üzere Cüheyneden bir kahine başvurma konusunda anlaştılar. Bu Ebu Bürde el-Estehmi ol, olabileceği söyleniyor. Böylece bir tavukta başvurmayı istemiş oldular. Yani bir Müslümanın bütün meselelerinde hükmüne müracaat edeceği tek kaynak Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünneti olmalıdır. Her kim bunlardan başka bir şeye müracaat ederse, başka hükümlere müracaat ederse tağuta müracaat etmiş olur. Şeytan tağutların başıdır çünkü Allah'tan gayrısına ibadete çağırmaktadır. Haddini aşıp rububiyet ya da uluhiyet sıfatlarından birini kendine nispet eden kişi tağut haline gelir. Allah'tan başkasına tapılmasını isteyen şeytan, bu sebeple tağut sayılmaktadır. Çünkü Allah'tan başka kendisine de ita edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yasin suresinin 60. ayetinde, ey Adem'in evlatları, size emretmemiş miydim? Şeytan'a tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşmandır. Küfür konusunda şeytana itaat eden insanlar aslında ona tapınıyorlar demektir. Onları böyle yapmaya şeytan çağırmaktadır. Böylece şeytan tağutların başı olmaktadır. İşte bu e, hususta şu ayrımların yapılması lazım. Mesela itaatte şirk, hükümde şirk gibi konular e, mürciye, harici arasında e, sapık, haktan sapma, inhiraf etme e, konularının başında gelmiş. ehl Sünnet ise bu yolda, bu noktada orta yoldan giden, haddi vasatı muhafaza eden, hakka isabet eden fırkadır. Ee, şeytana insanın itaati, bakın şeytan bir tağut. Tağuta her itaat eden kafir olmaz. Yani burada şeytana her ita'deden eden kafir olmaz. Şeytana Allah'a isyan konusunda ita'dede, eden bu isyanın içeriğine göre hüküm alır. Küfürde itaat etmişse şeytana kafir olur. Günahda itaat etmişse Günah işlemiş olur. Bidatta itaat etmişse yine günah haram işlemiş olur. Dolayısıyla biz şeytana her itaatin küfür olmadığı gibi, tağuta her itaatinde küfür olmadığını, fakat bunların mutlak surette Allah'a isyan olduğunu söylüyoruz. Murciye fırkası ise bu şekilde bir itaatin imana hiçbir zararı olmayacağı. Kişi iman ettikten sonra şeytana itaat etse de, yani günah işlese de imana hiçbir zarar gelmeyeceği inancındadır. Bunların ikisi de sapıklıktır, kişi küfre götüren inançlardır. Allah'ın hükümlerinin dışında başka şeylerle hükmedenler de taguttur. İşte demokrasiyle hükmedenler, komünizmle hükmedenler veya işte Fransa'nın kanunlarıyla, İsviçre'nin medeni hukukuyla, ceza hukuklarıyla, beşeri hukuklarla hükmedenler de birer taguttur Tıpkı e, pek çok İslam ülkesinin başında Allah'ın indirdiğinden başkasıyla yöneten tağutlar gibi. İster hükmü kendisi icat etsin, ister kendisi ortaya koysun, ister Allah'ın hükümlerini değiştirme hakkı olduğunu savunsun fark etmez. Yani ister kendisi uydursun veya başka bir beşer tarafından uydurulmuş bir Kanunla hükmetsin. İsterse de Allah'ın şeriatında değişiklikler yapabileceğine inansın fark etmez. Bu tagutluktur. Mesela e, Allah Azze ve Celle'nin kitabında erkeklerin birden fazla kadınla evlenebileceği hükmü. Misal. Bir kimse bunu kaldırır, hüküm yaparsa, tek evlilik diye hüküm koyarsa bu Allah'ın hükmünde bir tebliğle gitmiş veyahut da beşeri bir kanunla hükmetmiştir. Dolayısıyla bu bir tağutluktur. Kişiyi küfre sokan şeylerdendir. Mesela peygamberlere tabi olduklarını savunan ve dindarlık iddiasında bulunan ruhbanlar ve hahamlar böyle yapmışlardır. Onlar ne yapmışlardı? Allah Azze ve Celle hadis suresinin 27. ayetinde açıkladığı gibi Allah kendilerine yazmadı halde biz kendilerine emretmediğimiz halde ruhbanlık icat ettiler diyor. Yani dinde bidat ortaya koymak. Kitap ve sünnete dayanmayan, Allah ve Resulüne bir e, meşruluk delili olmadan bir ibadet ortaya koyan bir nevi tavutluk tasvir demektir. Yine herhangi bir peygambere bağlılık iddiasında bulunmayan Tatar Kralı Cengiz Han'ın Yasık kitabıyla hükmetmesi de bu kısma dahildir. O Yasık adıyla e, veya Yasak diye nerede şey yapıyorlar, tercüme ediyorlar. Bu Yasak adlı kanun namesini Cengiz Han e, kendi kafasından uydurmuştu. Kendi kafasına böyle helaller, haramlar, devlet yasası uydurmuştu. Her kim buna benzer yasalarla hükmederse o da kafirlerden olur, e, ta tağutlardan olur. Ruhbanlar ve hahamlar Hristiyanlara bir takım şeyleri helal ya da haram kılmışlar. Bunları da dinin hükmü saymışlardır. Kendi koydukları hükümleri Allah'ın hükmü gibi kabul edip dinin hükmü saymışlardı. Tıpkı işte Müslüman olduğunu iddia edip de alimlerin görüşlerinin dinde helal haram tayin edebileceğine inanmaları gibi. Mesela domuzu helal kabul etmeleri böyledir. Domuzun helal kabul edilmesi Allah'ın kanunlarının değiştirilip yeni hükmün dine nispet edilmesidir. Ancak Cengiz Han'ın kitabı ve mevcut kanunlar dine nispeti olmayan hükümlerdir. Bunlar dine de e, nispet edilmez. Hatta bunlar dinde ilgilenin olmadığını açıkça ilan etmektedirler. Mesela tecellekilere bakın. E, mesela demokrasi yasaları, e, mesela anayasa, ondan sonra işte insan hakları kanun namesi, ondan sonra kanun hükmünde yönetmelikler, Hatta bunların e, bir kimse dine dayalı olduğunu iddia etsin, irticacı kabul edilir. Bunlar kesinlikle dinle alakalı olmadıklarını da e, kendileri bizzat söylüyor. Dine nispet edilen ve edilmeyen her iki tür ahkamda tağuttur. Hem şeriatın tebdili yani değiştirilmesi hem de müstakil hüküm vaaz etmek tağut anlamına gelir. İster şeriatta bir değişiklik yapılmış olsun kıyasla veya beşeri hükümlerle, İnsan, e, alimlerin iştahı adıyla yapılsın bu değişiklik. isterse insanın kendi uydurmasıyla konuş olsun fark etmez. Çünkü bu durumda had aşılmış olur. Yani taga, Davut kelimesi taga kökünden gelir. Haddi aşmak, azgınlık etmek e, anlamlarına gelir bu kelime. Kula düşen şeriat vaaz etmek değil... Şeriata teslim olmaktır Allah ve Resul tarafından. Allah tarafından konulup Resul tarafından beyan edilen şeriata teslim olmaktır. Bu sebeple Rabbimiz Nisa suresinin 60. ayetinde Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına. Kalkıp tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister. Böyle buyruluyor. Tağutları inkar, onlara başvurmamaktır. Onlara başvuran tağutu inkar etmemiş olur. Bize tağutları hüküm merciyi kabul etmememiz emredilmiştir. Onları reddetmeli ve hükümlerin batıl olduğuna inanmalıyız. İnsanlar arasında bu tağutlarla hüküm verilmesini caiz göremeyiz görmemeliyiz. Allah bahira saibe vasile ve hami hükümlerini kabul ettikleri için müşrikleri kınamıştır. O halde can, ırz ve mal konusunda verilen hükümleri varın siz hesap edin. Bir de itikadi ahkamı düşünün. Yani bu bahira sahibe vasile hami gibi e, şeyler, cahiliye ehlinin, mesela e, bazı hayvanları bu saime dedik, sahibe dedikleri hayvanları salarlardı, işaretleyip salarlardı. Onlara kesinlikle dokunmaz Nereden yerse yersin, yesin, ilişilmezdi. Bazılarını kendilerine göre işte kulaklarını delip bunların yenemeyeceğini. Haram sayarlardı kendilerine. Evet, Allah Azze Celle onları bu sebeple müşrik diyor bu fiillerinden duayı. Bu itibarla ehli Bidat'ın önderleri tağutların en kötüleridir. İşte burada... ...en önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir bu. Ee, tağut'u sadece işte devlet yöneticilerine indirgeyip... ...sadece tağut'u reddetmekle onları reddetmek anlamını savunanlar... ...işte bu en büyük hataya burada düşüyorlar. Tağutların en kötüleri, yani bizim reddetmemizin gerektiği en başta gelenleri... Mücadele etmemizin en başında gelenleri ehli i bidatın önderleridir. Çünkü onlar can ve mallardan daha tehlikeli konularda kendi hükümlerini vaaz etmişlerdir. Ortaya koymuşlardır. O da fasit akideleridir. Mesela esma ve sıfatları yok saymışlardır. Allah'ın ismi ve sıfatlarını yok saymışlardır. Kaderi nef yetmiş yani inkar etmiş. Sahabeye sebbetmişler. Yani hakaret edip sövmüşlerdir. Hatta bazıları kendi önderlerine tapılmasını savunmuşlardır. Dinsizler dini dünyadan soyutlamışlar. Yani din ve dünya işlerini ayırmak deyip laiklik diye bir tanım koymuşlar. Şeriatın doğru olmadığına inanmışlardır. Mesela insanlar şeriatı bağlayıcı kabul ederek kanunlar vazetseler ve bizler Allah'a bu şekilde taabbüt ediyoruz, bu şekilde kuluk ediyoruz deseler Sonra da Allah'ın hükümlerini kanunlar haline tertip etseler. Mesela madde 10. Dörtte bir dinar değerindeki bir mal çalanın eli kesilir kanunu vaz etseler. Bu sadece Allah'ın ahkamının yazıya geçirimi olur ve zarar vermez. Ancak kanun şeriata aykırı olursa bu zararlıdır. Mesela zina edildiği zaman evli olmamalarına ve kadının 18 yaşından büyük olmasına itibar edilip Kadının rızasıyla zina edilirse, bunlara had ya da ceza verilmez denilirse şeriata aykırı hüküm verilmiş olur. Fransız kanunlarında ve onları örnek alan pek çok Müslümanların ülkesinde, onların kanunlarında böyle hüküm verilmiştir. Buralarda, bu ülkelerde bir kadına tecavüz eden kişinin sınırlı vakit ya da ebedi olarak zor işlerde çalıştırılacağına hükmedilmiştir. Onlar kadının rızası olmamasına ve kadının 18 yaşından büyük olmasına itibar etmişlerdir. Evet, hülasa bu olgu münafıklar arasında oldukça yaygındır. Rabbimiz bu usta şöyle vurguluyor. Maide suresinin 41. ayetinde Ey peygamber kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla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 Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. Evet bu ayetler zina eden Yahudiler hakkında nazil olmuşlardır. Yahudiler elit tabakadan, seçkin tabakadan insanlar arasında zina artınca Tevrat'taki rejim hükmünü terk etmişlerdir. Bu hükmü celdeye veya tahmime dönüştürdüler. Tevrat ve İncil'de bu hüküm hala kayıtlıdır. Bir de İslam'ı karalamaya çalışıyorlar ve İslam'ın rejim hükmünü garipsiyorlar. Halbuki kendi İncil'lerinde bu hüküm mevcuttur. Bizzat Mesih hadleri herkese uygulamamaları sebebiyle onlara karşı çıkmıştır. Bu kadın zina etmiş neye hükmedersin dedikleri zaman içinizdeki günahsızlar onu taşlasın demiştir. Aslında Mesih hadli uygulamalarını emretmiştir. Kendilerine de had uygulamaları gerekmekteydi. Böylece Mesih Tevrat'ta recim hükmü olduğunu onlara bildiriyordu. Fakat onlara kendinize de hükmü uygulayın çünkü siz de bunu yapıyorsunuz ama hükmü uygulamıyorsunuz demiştir. Bunun için günahsızlarınız yani zina etmeyenler, etmeyenleriniz recmetsin demiştir. Hakikatte böylece rejim hükmünü ortaya koymaktaydı. Hükmün zayıflara uygulanıp eşrafa uygulanmamasına itiraz etmekteydi. Eğer bu kıssa doğru ise onları bağlayıcı bir bilgi içermektedir. Yani mevcut İncil'deki bu kıssa doğruysa onları bağlar. Kendi kitaplarına, kendi inandıkları kitaba göre onlarda da rejim olması gerekiyor yani. Evet. Yani zina edenleri döver ve yüzlerine siyah boya sürerlerdi. E, e, Cel'de sopa cezası. E, tahmim de işte bu. Değiştirmişler. Allah onların rejim edilerek öldürülmesini emrederken e, bakıyorlar ki seçkin sınıf yani kendilerine karışamayacaklar, çekindikleri bir takım e, zengin sınıflar. E, Allah'ın bu yasanı irtikap edince bu hükmü uygulamaktan çekiniyorlar ve celde ve tahmime yani döverek veya yüzlerini siyaha boya yapmak suretiyle e, değiştiriyorlar bu cezayı. Eşeğe ters bindirip gezdirirlerdi. Bunlar zina edenlerdir diye bağırırlardı. Bu Yahudilerin zina edenleri rezil ettikleri ve celde cezasına çarptırıldıklarını göstermektedir. Bu kişisel özgürlük kapsamında değerlendirilmemekteydi. Yahudi bir kadın ve erkek zina edince onu Rasullaha getirdiler. Çünkü bu yeni peygamber daha hafif hükümlerle gönderilmişti. Yani bizim için de bir hafifletme gelmiş olabilir diye sadece o hükmü almak üzere geldiler. Eğer o celde ve yüzün siyaha boyanması ile hükmetseydi, bu hükmü peygamberin verdiğini söyleyip kabul edeceklerdi. Yani işlerine geleni alacaklardı. Eğer rejime hükmederse onu reddedip eski hükümlerini uygulayacaklardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara rejim hakkında Tevrat'ta ne var diye sordu. Yani Tevrat'ta bu konuda ne diyor. Onlar zina edenlerin rezil edilip celde cezası çekmelerine hükmedildiğini söylediler. Abdullah bin Selam onları yalanladı. Biliyorsunuz Abdullah bin Selam eski Yahudi alimi iken Müslüman olmuş bir sahabi. Onları yalanladı ve Tevrat'ta rejim cezası olduğunu belirtti. Daha sonra Tevrat'ı getirip açtı. Yahudilerden biri rejim ayetinin üstüne elini koyup öncesini ve sonrasını okudu. Gizledi yani o rejim kısmını. Abdullah bin Selam elini kaldırmasını istedi. O da kaldırdı. Orada rejim ayeti vardı. Abdullah bin Selam'ı tasdik etmek zorunda kaldılar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da edilmelerini emretti, recmi uyguladılar. Bu Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ahmet, Malik ve Darimi tarafından rivayet edilmiştir. Kur'an onların yaptığı gibi ayetlerin tahrifini yasaklamıştır. Şöyle buyuruluyor, Ey Peygamber kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin.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 Onların hakkı dünyada rüsulaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. İşte bu Allah'ın dininden işine gelen yerleri alıp işine gelmeyen yerlerde de kaçıp giden münafıkların aynı tavrıdır. Mesela bak Kur'an-ı Kerim'de yalan ne kadar kötü bir şey olarak açıklanıyor. Hırsızlık ne kadar kötü bir şey olarak işte gıybet etmenin, kötü ahlakın, ticarette doğruluğun, Ondan sonra ağaç dikmenin, hayvan sevgisinin, orman sevgisinin falan filan diye böyle işlerine gelen yerleri nasıl ön plana getirip de hırzın elini kesin, zina edenleri recmedin, taşlayın, işte bunlar bekarseler sopa vurun, bunun gibi hükümlerini, işte katili kısasen öldürün, bunun gibi hükümleri ne yapıyorlar? Arkalarına atıyorlar. Önce münafıklar sonra Yahudiler zikrediliyor bu ayette. Her ne kadar farklı dinlere nispet edilseler de her ikisinin tavrı da aynıdır. Yahudiler Tevrat'a münafıklar Kur'an'a inandıklarını iddia etmekteydiler. Ama her iki grupta tahrife gidiyorlardı. Aslında tahrifçi olmak için kelimeyi i tahrir gerekmez. Bilakis dini olmayan bir hükmü dini hükmü haline getirmekte yeter. Yani dinden olmayan bir hükmü dinileştirmekte e, bu tahrif için, bu tahrir için yeter. Bu ayetin ardından şunlar geliyor. Maide suresinin 44. ayetinden 47. ayetine kadar olan bölüm. ''İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini hakka teslim eden nebiiler Yahudilerle ilgili meselelerde onlarla hükmederlerdi.''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 Kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkında feragat edip bağışlarsa bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam zalimdirler. O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona... Kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve mutlakilere bir ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik. Ve dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam fasıktırlar. Bu üç ayet kafirler, fasıklar ve zalimler arasında fark gözetmemektedir. Bu üç ayette geçen küfür, fısk ve zulmün her biri iki kısma ayrılır. Büyük ve küçük diye. Yani büyük küfür ve küçük küfür, büyük zulüm ve küçük zulüm, büyük fısk ve küçük fısk. Bu sebeple Allah'ın ahkamıyla hükmetmemek küfürdür. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar tam kafirdirler deriz. Hem küfür hem fısk hem de zulüm. Büyük ve küçük şeklinde ikiye ayrılır. Büyük küfür de pek çok çeşittir. Birincisi, büyük küfrün birincisi, dinin hükmü olduğu zarureten, yani mecburi olarak bilinen bir hükmü reddetmek. Yani herkes tarafından eşit şekilde bilinen, bilinmesi mecburi olan dinin bir hükmünü reddetmek. Bu büyük küfür. Burada zarureten bilinme kaydı önemlidir. Çünkü bir hükmün dine ait olmadığını cehaleti sebebiyle inkar edenler, Mesela peçe ve sakalı dinin emri olarak algılamayanlar tekfir edilmezler. Çünkü bunlar zarureten bilinmez ve aşırı grupların ihtiyaç ettikleri hükümler olarak algılanır. Böyle zannediliyor bunlar. Dinin siyasete, siyasetin dine karışmayacağı iddiası da zarureten bilinen bir dini hükmü reddetmektir. Yani demokrasi, laiklik gibi şeyler. Dinin siyasete karışamayacağı, işte siyasetin dine karışamayacağı gibi sözler dinde bunun batıllığı zaruretin bilinmesi gereken bir şeydir. Siyasetin dünyayı dinin kul ile Allah arasındaki ilişki düzenlediğini savunup dini ibadetlere hasredenler, din sadece ibadetlerden ibaretmiş gibi e, söyleyenler, muamelat, hadler, had cezaları, mali hükümler gibi, bu gibi hükümleri kabul etmeyenler, mesela el kesme cezasını, celdeyi, faizin haramlığını, dinin hükmü saymayanlar kesinlikle dinden çıkarlar. Bu konuda Müslümanlar arasında icma vardır. Bir kimse el kesme cezasını inkar etse, faizi helal saysa, işte sopa vurulması, zina eden bekarlara sopa vurulması gibi şeyleri ne yapsa, kabul etmese, reddetse, Bunların kafir olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Müslümanlar arasında da bu konuda icma vardır. İkincisi şeriatın hükmünü kabul edip mevcut medeni hukukların daha üstün olduğunu kabul etmek. Bu da büyük küfürdür. Dinin hükümlerini 14 asır önceye hasretmek. Dinin hükümlerine işte çol kanunları, 14 asır önceki kanunlar deyip işte gericilik demek mesela. Esasen bırakın Müslümanları, kafirler dahi İslam'da el kesme ve cevde cezasının olduğunu kabul etmektedirler. Bu tavırda büyük küfürdür bunları inkar etmek. Çünkü burada kulun yaptığını, kulu yaratanın yaptığına tercih söz konusudur. Maide suresi 50. ayetinde Yoksa cahili devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi? Buyruluyor. Bu ifadeleri kullananların bir kısmı, mevcut kanunları mutlak olarak daha üstün tutarlar. Dini hükümleri eskide kalmış ve günümüze uygun düşmeyen kanunlar olarak nitelerler. Bugün artık ileri seviyelere ulaştık ve ortaça kanunlarıyla amel edilemez derler. Mevcut ahkamı hem mutlak olarak hem de nisbi olarak dini ahkama tercih edenler şu ayetin kapsamına girerler. Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi? Üçüncüsü, büyük küfrün üçüncüsü, mevcut kanunları dini ahkamla eşit kabul etmek. Yani bir, bir önceki maddede üstün kabul etmek vardı mevcut kanunları, beşeri kanunları. Burada da eşit seviyede görmek de kişiyi İslam dininden çıkaran büyük küfürdür. Bunlar mevcut kanunları tercih etmezler ama dini ahkama denk ve benzer derecede kabul ederler. Allah Teala cehennemliklerden bahsederken şu ara 97-98. ayetlerinde şöyle buyurur. Andolsun Allah'a biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi yalancı olanları alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Evet. Buna inananlar da şu ayeti tekzip ediyor demektir maide elli fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel daha doğru bir hakim bulunabilir mi? Yani eşit göremezsin üstün muhakkak Allah'ın hükümleridir. Bu kişiler sadece Allah'ın en güzel hükümleri koyabileceğini reddedip ona denk güzel şeyler ortaya koyulabileceğini kabul ederler. Bunların her birinin ayrı güzellikte olduğuna inanırlar. Mesela biz kendi kanunlarımıza siz de kendi kanunlarınıza uyarsınız bunların her ikisi de güzeldir. Şeriatla yönetilen ülkede, şeriata, dünya kanunlarıyla idare edilen bir ülkede de onlara uyarım. Hepsi de iyidir. Önemli olan kanunlara uymaktır. Çünkü insanlar bunların güzel olduğuna inanmaktadır derler. Hiç koşkusuz bu da büyük günahtır. Büyük küfürdür. Şimdi mesela bazıları diyor ya, ya işte TC'de e, pek çok kanun, Müslümanların aleyhinde Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine zıt kanunlardan ibaret. Sen bunlara itaat etmeye çalışıyorsun. Ya diyor Müslüman kanunlara uyar diyor. Bunu söyleyenler işte. işte bu sözü söyleyenler e, dinden ok gibi fırlar. Çünkü Allah'ın kanunlarıyla beşerin kanunlarını eşit şekilde uyulacak merci kabul etmiştir. Kanunlara uymak lazım diyor. Allah'ın haram kıldığı kanunlara. Hani bazı şeyler vardır. İşte trafik kanunları gibi. Bunları kastetmiyoruz. Mesela başörtüsü hükmü gibi. Sakal gibi. Veya Allah'ın ve Resulünün emri olan diğer bazı hususlar gibi. Bunlar da muhalefet ettiğin zaman, Taygut'a muhalefet ettiğin zaman diyor ki ya kanuna uymak lazım. Müslüman itaatkar olur. İşte bu sözü söyleyen, beşerin koyduğu, beşeri kanunları, Allah'ın şeriatıyla eşit itaat merciyi kabul etmiştir ve bu sözüyle küfre girer neuzubillah. Dördüncüsü, Allah'ın kanunlarını en güzel hükümler olarak kabul etmekle birlikte ona aykırı davranmayı ya da onunla amel etmemeyi caiz görmek. Ha Az önceki sözünü naklettiğimiz insanlar şöyle bir e, yalpa yapsa dese ki, ya elbette en iyisi Allah'ın şeriatı da Müslüman işte kanunlara uyar. Böyle de bir şerh getirse yine kurtaramaz kendini demek ki. Bunu kesinlikle caiz görmeyecek. Allah'a isyan içeren bir beşeri kanuna kesinlikle itaat itaati caiz göremez. Gördüğü anda İslam dilinden dışarı çıkar. İşte bu maddede bununla alakalı dördüncü şekli. Kişinin daha adil ya da maslata daha uygun gördüğü kanunlarla amelini onaylamak. Namazı güzel bulup farz kabul etmemek ya da namaz emrini bağlayıcı bulmamak ve bunu başkasına da emredemeyiz inancı taşmak böyledir. Ya kendin kılıyorsan kıl da başkasına karışamazsın demek işte böyle bir küfürdür. Başkasına emredemezsin demek böyle bir küfürdür. Nitekim bunu getirmeye çalışıyorlar. Mesela bir aile içerisinde aile reisi olarak koca, baba, karısına... Namazı emredemez. Çoluk çocuğuna dinini öğretemez. Onlara namaz kıl diyemez. Buna zorlayamaz. Bu yasaları e, getiriyorlar. İşte demokrasi dedikleri şey bu. Halbuki e, Allah Azze ve Celle ne diyor? Kendinizi ve aile halkınızı yakıtı taşlar ve insanlar olan cennet azabından koruyun. Evet. Bu kimseler ahlak ve adab... Zinayı reddeder ancak insanlar hür oldukları için zina edenlere karşı çıkılamaz derler. Yani bir tarafta şurada camide insanlar namaz kılsın onlara da karışmayalım. Hemen bir yanında da işte genel evde isteyen de o işi yapsın ona da karışmayalım. İşte bunu diyenler bu maddeden ötürü ma maalesef insanların pek çok büyük inancı doğru kabul ediyorlar. Hem Allah'ın kanunlarına hem de mevcut kanunlara müracaatı mübah görüyorlar. Şeyhül İslam İbn Teymiye minhacüs Sünne adlı eserinde şeriata tabi olmayı terk edip daha adil gördüğü başka bir şeye müracaat edenlerin küfür konusundaki icmayı nakletmiştir. Bu konuda Müslümanların icmağı vardır. Zira zarureten bilinmektedir ki uygulanması gereken kanun Allah'ın kanunlarıdır. Yani bu Dinde zaruri olarak bilmesi gereken bir husustur. Kim bunu kabul etmezse bilmemesi de mazeret değildir. O kimse kafirdir. Bu konuda cehalet mazeret değildir. Yani dinde zaruri, zaruri olarak bilmesi gereken konularda cehalet mazeret değildir. Ama genel manada biz diyoruz ki cehalet tekfirin önünde mazerettir. Tekfirin önünde engeldir. Ama burada değil. Her yerde değildir diyor. vardır. Zira zarureten bilinmektedir ki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 Her yerde değildir diyoruz ya işte her yerde olmayan kısmı bu. Dinde zaruri olan konularda bilmesi zaruri mecburen bilmek zorunda olduğun konularda mazeret değildir. Beşincisi küfrün en büyük genel ve açık olan türlerinden biri de şeriata düşman olup hükümleri karşısında kibirli bir tavır takınmaktır. Allah ve Rasulüyle ile mücadeleye girmektir. Allah'ın hükmüne muhalif hükmü bağlayıcı kılmaktır. Bir önceki kısımda şeriata muhalefet mübah addedilirken bu kısımda mevcut kanlar bağlayıcı addedilmektedir. Bunlara sorulsa belki de şeriatın daha üstün olduğunu söylerler. Ancak sırf üzerinde ittifak edildiği iddiası yüzünden şeriata muhalif dahi olsa mevcut kanlara uymayı mecbur tutar. Bu kısım Mevcut kanunları helal kabul etmekten daha kötüdür. Çünkü burada helal kabul etmenin vacip görülmesi söz konusudur. Bu kanunları kabul etmeyi etmeye zorluyor. İşte TBMM dedikleri meclis gibi e, meclisler bu amaçla kurulmuş meclislerdir. İşte çoğunluğun kararıyla e, bir takım yasalar koymak. Maalesef bu yasalar içerisinde Allah'ın ve Resulünün emrettiklerine, Meşru kıldıklarına aykırı şeyler var. Şeyh Muhammed bin İbrahim şöyle der Allah ona rahmet etsin. Şer'i mahkemelerin kaynağı Kur'an ve sünnet. Mevcut mahkemelerin kaynağı Fransız, Amerikan ve İngiliz kanunlarından ve bazı bidatçıların mezheplerinden iktibas edilerek düzenlenmiş mevcut kanunlardır. Evet bu kısımda hükmün kaynağının şeriat olamayacağı düşünülmekte bilakis mevcut kanunlara başvurulması vacip kılmaktadır. Ahmet Şakir, İbni Kesir'den, Ahmet, Şakir, e, Ahmet Muhammed Şakir, Allah rahmet eylesin, son yüzyılın e, Selefi davet üzerinde büyük mücadelesi olan, büyük hizmetleri olan muhaddis bir alim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini, e, sahihlerini, zayıflarını çıkarma çalışması vardı onun. Allah-u Alem tamamlayamadı onu. Yine İbni Kesir'in tefsir üzerinde e, bir çalışması vardı. Onun dışında birçok güzel çalışmalar var. İki kardeşler, Mahmut Şakir ve Ahmet Muhammed Şakir diye. Ahmet Şakir İbni Kesir'den Tatarların Yasık'ını hüküm merciyi kabul edenlerin küfrü konusunda Müslümanların icması olduğunu nakleder. Yani beşeri kanunu kabul edenlerin e, icma, icma ile kafir olduklarını nakleder. Yasık veya Yasak dedikleri Cengiz Han'ın kitabıdır. Bu uyulması gereken bir kanun haline getirilmiştir. Bu kitabı hüküm merci olma bakımından Kur'an ve sünnetten üstün tutmuşlardır. Tatarlar önceden müşrik idiler. Cengiz Han onların müşrik liderleriydi. Yasık adlı kitabı baskıyla kurduğu devletin başlarında yazdı. Sayılamayacak sayıda Müslümanı katletti. Sonrasında gelen Hülagu Bağdat'ı istila etti. Aynı Cavut'ta yenilince bir kısmı Müslüman oldu. Yine de Müslümanlarla savaşmaya devam ettiler. Yani Moğollardan bahsediliyor. Müslüman olmalarına rağmen Yasık'ı hüküm kaynağı olarak algıladılar. Cengiz tarafından yazılmış Yasık'ı hüküm kaynağı olarak algıladılar. Cengiz Han'ı tazime devam ettiler. Mesela günümüzde işte M. Kemal'i ortaya koydu. Bir küfür kanunları var. Buna rağmen yani o kimsenin kafir olduğu apaçık aşikar olmasına rağmen halen onun koyduklarını meşru görmek veyahut onu saygıyla, tazimle anmak işte o ilk Moğolların düştüğü bir küfür idi. O zamanın işte uleması bunların küfür olduğu, bunla yapanların, işleyenlerin kafir olduğusunda icma etmişlerdi. Günümüzde de durum aynen bunun gibi. Evet, Cengiz Han'ın tazimi devam ettir. İbni Kesir, Maide suresinin 50. ayetinde yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru hakim bulunabilir mi? Ayetin tefsirinde şöyle der. Allah Teala her türlü hayrı içeren ve şerden alıkoyan kendi hükmünden ayrılarak şeriata dayanmaksızın insanların koydukları kurallara bağlanmayı reddetmektedir. Cahiliye insanları da kendi heva ve reyleriyle bir takım hükümler koymaktaydılar. Tatarlar da kralları Cengiz Han'ın buyruklarından elde edilen siyasete tabi idiler. Cengiz Han, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'ten aldığı kuralları bir araya getirip Yasık adlı kitabını yazmıştı. Yani e, semavi dinlerin hükümlerinden mezcitmişti bunu. Bu kitapla kendi evasından pek çok hükümler de koymuştu. Bu kitaba uymuş ve onu kitabullah ve sünnetten üstün tutmuştu. Bu davranışı sergileyenler kafirdir ve onlarla Allah'ın ve Rasulünün hükmüne dönünce kadar savaşılmalıdır. Bunu İbni Kesir söylüyor. Her türlü meselede Allah'a ve Rasulüne müracaat edilmelidir. Rabbimiz yoksa cahili devrinin hükmünü mü istiyorlar buyurmaktadır. Sonra da Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi demektedir. Allah'a iman eden, şeriatını anlayan, Allah'ın hakimler hakimi olduğunu bilen, onun annenin çocuğuna duyduğu şefkatten daha fazlasını kullarına duyduğunu gören, onun her şeyi bildiğine, her şeye kadir olduğuna ve her zaman adil olduğuna inanan bir kimse, hükmünde Allah'tan daha daha adil bir başkası olabileceğine iman edebilir mi? Evet, i̇bn Kesir tefsirinde böyle diyor. El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde de yine i̇bn Kesir, Yasık'tan bir takım saçma hükümleri naklettikten sonra şöyle diyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen şeriatı terk eden ve mensuh Geçmiş ahkama uyan kafir olur. O halde varın yazıka uyup onu şeriat, şeriata takdim eden yani şeriatın önüne geçireni siz düşünün. Buna inanan kimseler icma ile kafir sayılır. Evet İbni Kesir Elbidayı ve Nihayenin 13. cildine böyle diyor. Şeyh Şankıtı'yı de şöyle der. Allah'ın peygamberlerinin diliyle koyduğu kanunlara aykırı olarak şeytanın dostlarının diliyle vaaz ettiği ahkama uyanların küfür ve şirke düştüklerinde ihtilaf bulunmamaktadır. Allah'ın gözlerini kör edip vahyin nurundan azade kıldıkları da bunlarla aynıdır. Advaul Beyan isimli tefsirinde diyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim ise şöyle der. E, bu son saydığımız isimler özellikle son devrin e, selef, selefe tabi olan alimleri olması bakımından yani günümüzdeki tağut sistemleri değerlendiren alimler olması bakımından önemli. Lanetli kanları ruhul eminin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine uyarıcılardan olsun, alemlere onunla hükmetsin ve tartışmalarda hüküm kaynağı olsun diye açık Arapçayla getirdi kanunlar menzilesine yükseltmek açıkça küfürdür diyor. Ahmet Şakir ve Mahmut Şakir, Umdetü Tefsir isimli kitabında Ahmet Şakir ve Mahmut Şakir şöyle diyorlar. Mevcut kanunlar genel hüküm kaynağı kabul etmek farklı bir küfürdür.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 Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam kafirdirler. Ayetini delil getiren harcilere söylediği farklı bir küfürdür sözüne benzer diyenlerin dalalette olduklarını açıklamıştır. Yani burada şu ifade edilmeye Ahmet Şakir ve Mahmut Şakir Allah her ikisine de rahmet eylesin. Hani İbn Abbas radıyallahu anh'ın bir sözü var. Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmek küfrün altında bir küfürdür sözü var ya. Daha önce sık sık bahsettik bundan. Bunu şu mevcut tagutlar hakkında yorumlayanlar hatadadır diyor. Yani bunların kafir olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Ama maalesef bunlara kafir diyene harici damgası vuruluyor. Ee, bu da tamamen cehaletten ileri gelen bir şey. Haricilerin karşı çıktıkları, tekfir ettikleri kimseler Ali radıyallahu anh gibi, İbnü Zübeyr radıyallahu radiyallahu anh gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmeden hem de sahabe kimselerdi. Yine haricilerin isyan ettiği yöneticiler Allah'ın şeriatını uygulayan, onda hata eden kimselerdi veya zulüm yapan yöneticilerdi. Ama Müslüman idiler. Onlar haksız tekvirde bulunduğu için onlar aşırı kulat bir sınıf idi. Ama Allah'ın indirdiklerini iptal edip onun yerine beşerin kanunlarını koyan bu kafirlere kafir demeyenin e, biraki sıkıntıda olması gerekir. Çünkü burada küfür açıktır, bevahtır. Maalesef bunlara kafir hükmünü verenlere e, harici denilmesi ayrı bir bidat. Evet, hiç kuşku yok ki ne Emeviler ne Abbasiler döneminde hatta ne de İslam'ın tarihi boyunca Allah'ın şeriatına aykırı hükümler verip insanlara bunu bağlayıcı gören kimse gelmemiştir. Emeviler döneminde de Abbasiler döneminde de beşeri kanlar koyup da insanları bununla mecbur tutan yönetimler gelmemiştir. Bu sebeple Abbasi ve Emevi yönetimine ayaklanan bir bidat ehliydi. Ama ko kendi koydukları beşeri hükümlerde insanları ona uymaya mecbur tutan bu kimseler apaçık durlar. Bunda hiçbir şüphe yok. Şankıtı şöyle der. Göklerin ve yerin yaratıcısını inkar olarak değerlendirilecek mevcut kanların üstünlüğü inancı ile bu anlama gelmeyecek düşünceyi ayırmak gerekir. Nizam iki türlüdür idari nizam ve hukukenize. Burada şeriata aykırı olmaksızın işlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Buna engel bir durum söz konusu değildir. Mesela çalışanların durumu hakkındaki düzenlemeler böyledir. Burada bir sıkıntı yok. Eğer burada kamu menfaati gözetiliyorsa, burada şer'i kaydelerin dışına çıkılmış olmaz. Halbuki nizama gelince, burada göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ın kanunlarına aykırı hükümlerin asıl kabul edilmesi küfürdür. Bunun esas kabul edilmesi küfürdür. Mesela miras konusunda erkekleri kadınlardan üstün tutmak insafsızlıktır. Bunları eşit kabul etmek gerekir diyenler böyledir. Çok eşlili zulüm olarak telakki edenler, boşanmayı kadına eziyet sayanlar, recmi, er kesmeyi insanlığa yakışmayan vahşi davranışlar addedenler de bu hükme dahildir. Toplumun canları, malları, ırzları, nesepleri, Akılları ve bedenleri konularında bu inancı taşıyan herkes küfre girmiş sayılır. Çünkü Allah kanunlarının menfaati, Allah kullarının menfaatini en iyi bilendir. Allah'ın yanında başka kanun kayıcılar hiç düşünülebilir mi? Evet, Advaul Beyan isimli ese tefsirinin dördüncü cildinde söylüyor bunu. Şeyh Allah rahmet eylesin. Altıncısı, bu maddeyle bugünlük bitirelim inşallah. Yazılı olmayan kabile kanunlarıyla yani gelenek, göreneklerle hükmetmek pek çok kabile ve aşiret reisi atalarından öğrendikleri töreleri şeriata aykırı olduklarını bile bile uygularlar. Şeriata aykırı olduğunu bile bile işte bu gelenekleri uygulamak büyük küfürdür. Kişiyi dinden çıkaran büyük küfürdür. Böylece Allah'ın hükmünü bırakıp atalarının törelerini tercih etmiş olurlar. Mesela bazı Arap kabileleri Ali evradının hükümlerini koruyup bazı davalarda mahkemeye düşen tarafları şeriat ve Ali evladının hükümleri arasında muayyer bırakırlar. Bazen Ali evladının hükümlerini tercih edip Allah'ın şeriatının meseleyi çözemediğine inanırlar. Aynı şekilde bakın buranın altını çizelim. Önemli bir ayrıntı çünkü. Hanefi mezhebiyle hükmetmek. Mesela Hizbut Tahrirciler işte hilafet hilafet diye hopluyorlar. Hizbut Tahrir'in Dayandığı hükümler mezheplere dayalıdır. Özellikle de Hanefi mezhebinin e, fıkhi tercihlerine göredir. Bir kimse şeriat olarak bunu kabul ederse de yine küfre girer. Çünkü Hanefi mezhebi Allah'ın indirdiği değildir. Veya bir başka mezhep. İşte Hizb-ı Tahrirciler Allah'ın indirdiklerini hakim kılmak isterken en büyük hatayı da burada yapıyorlar. Bugün burada bitirelim inşallah. Allah izin verse haftaya genel tekfir ile özel tekfir arasındaki farka geçeceğiz. Ve küçük küfür, küçük şirk nelerdir e, bunların detaylarına gireceğiz. Yani genel tekfir ve özel tekfiri biz işte tekvir mutlak ve tekvir muayyen diye isimlendiriyorduk zaman zaman. İşte umumi tekfir ve özel, kişiye özel veya bir gruba özel tekfir bunların arasındaki farkları, Allah izin verirse göreceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhadü en la ilahe illan tevahdek ve estağfurike ve tuğbü ileyk. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa soruları alabiliriz. Geçen de sormuştum mesela bu tabi başvurmadım ben alacağım ama iki tane demiştim ya mahkemeye başvurdum. Şimdi orada bir hüküm koyma söz konusu değil. Ee, mesela mahkemelere müracaat yani mevcut Türkiye şartlarında TC şartlarında mahkemelere müracaat veya askerlik, bu okul, bunun gibi meselelerde e, biz haricilerden, tekfirde aşırı gidenlerden tamamen farklı düşünüyoruz bu konuda. Farklı inanıyoruz. Çünkü mesela, e, evet Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeden mahkemeye başvurmak küfürdür. Kişiyi İslam dininden dışarıya çıkarır. Ayetin açık ifadesidir. Lakin burada e, bir takım şartların oluşması lazım. Mesela Müslüman'ın e, zulmü kendisinden gidermesi, hakkını talep etmesi, elde etmesi, tahsil etmesi konusunda Allah ve Resulü'nün hükümleriyle hükmeden bir mahkemesi yok. Böyle bir alternatifi yok. Böyle bir mahkeme bunu icra etme imkanı varken bunu terk edip de beşerin hükümleriyle hükmeden bir mahkemeye müracaat ederse o kimse kafir olur. Veya mesela miras hukukunda Allah'ın kadınlara erkeklerin payının yarısını verdiği Allah'ın kitabında sabittir. Bir kimse bundan hoşlanmadığından dolayı gider beşeri mahkemeye müracaat ederse bunda hakkımı talep ediyorum adıyla da bile, adıyla bile yapsa bu yine küfürdür. Çünkü bu Allah'ın şeriatından kaçmaktır. Bu şekilde bir mahkemeye müracaat olursa bu küfür olur. Yoksa e, kişinin mecburen mesela öyle Müslümanlar var işte e, terörist diye toparlanıyor içeri atılıyor. Bunlar ister istemez e, şeyin karşısına Avukat tutuyorlar. Burada biz avukat tutmaya da meşru diyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirkin, hakim unsur olduğu Mekke toplumunda Ebu Talib'in himayesine sığınmıştır. Ebu Talib hiçbir zaman Müslüman olmadı. O hep müşrikti ama Ebu Cehil gibi de değildi. Ebu Cehil gibilerin, Ebu Leheb gibi zulümde aşır gidenlere karşı Ebu Talib ile onlara himaye, himayesine girdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, yine Ebükir radıyallahu an İbn Dūgunne adlı müşriğin himayesine girdi. Kavmi tarafından kovulmuştu, yurt, e, yurt dışı yapılmıştı. Müşrikler tarafından Ebükir radıyallahu an İbn Dūgunneye sığındı. İbn Dūgunne Ebükir radıyallahu an adına avukatlık yaptı resmen. Avukatlık yaptı resmen. Onu himayesine aldı avukatlık yaptı. İşte bu şartları gözetmek lazım. Askerlik konusunda yine biz aynı şeyleri söylüyoruz. Şayet Türkiye'de Küfür ile İslam ordusu birbirinden ayrılsa da İslam ordusu şurada, kafir ordusu şurada olsa bir kimse İslam ordusuna girmeyi terk edip kafirlerin ordusuna Müslümanlara karşı savaşmak için girse işte bu küfürdür. Şu anda mesela Afganistan'da bu olay olmuş olsa? Afganistan'da mesela e, diyorlar ki veya Irak'ta, Irak da aynı şekilde işte Obama denen kafir işte şeye... E, Irak için Türklerden asker istedi veya Afganistan'a göndermek için asker istedi. Böyle bir şartta Türkiye'den giden asker Müslümanlarla birlikte hareket etmek zorundadır. Zorla götürülse, bak zorla götürülse ve Müslüman Afganlar tarafından öldürülse, Afganlar içerisinde savaştan Müslümanlar tarafından öldürülse, onu öldürenin hiçbir vebal yoktur. Zorla götürülmüş olsa bile, dünyadaki hükmü budur. Ama ahirette niyetine göre diriltilir ayrı mesele. Ama kendi isteğiyle giderse, bundan razı olursa, ona karşı ateş atarsa, silahını kullanırsa Müslümanlara karşı bundan vebaldedir. Evet onu da meslemiştim. Mesela Afgan halkı için, Afganlılar olarak şimdi ikiye bölün diye mesela tarihlerinden hükümet yanlısı. Hükümet yanlısı şimdi orada. Tabi hükümet yanlısı burada küfrü tercih ettiğin için kafir hükmündedir. Çünkü öbeleri direkt şeriatı getireceğiz. E, Tabi. E, Bunlar Tabii şeriatın karşısında e, küfrü tercih ettiklerinden onlar e, kafir hükmündedir. Dünyadaki hükümleri budur. Ahirette ise Allah katındaki hükümlerinde ise mesela adamın e, belki mazereti var. İşte belki cahil, belki meseleleri ayırdı edemiyoruz. Biz onlara hiç bizi ilgilendirmez. Biz zahirdeki hükmüne bakarız. Kim kafirin safında bize karşı savaşırsa biz de ona karşı savaşırız. Mesela bundan ibaret. Evet, ﷺ ﷺ ﷺ